Esmaullah, Allah'ın isimleri duası Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim Ey kendisinden başka ilah bulunmayan, Ey Rahman olan Allah, Ey Melik ve Kuddüs olan Allah, Ey gözetici, koruyucu ve aziz Allah, Ey cebbar ve mütekebbir olan Allah! Ey her varlığı uyumlu bir şekilde yaratan Allah! Ey her varlığa şeklini veren, kusurlarını bağışlayan Allah! Ey galip ve hakim olan, bağış ve ikramı bol olan Allah! Ey rızık veren ve tevbe eden kullarının tevbelerini çok kabul eden Allah! Ey hayır kapılarını açan ve her şeyi bilen Allah! Ey dilediğine darlık veren ve dilediğine de bol bol veren Allah! Ey dereceleri indiren ve yükselten Allah! Ey işiten ve gören Allah! Ey hükmünde adaletli olan Allah! Ey işlerin inceliklerini bilip haberdar olan Allah! Ey bağışlayıcı ve şükre karşılık veren Allah! Ey koruyan ve her canlıya yaşaması için rızkını veren Allah! Ey kendisine güvenenlere yeten ve şanı yüce olan Allah! Ey yaratılmışlara cömert davranan ve onları gözeten Allah! Ey ilmi, rahmeti ve ihsanı geniş, hikmet sahibi olan Allah! Ey çok sevilen ve şerefi yüce olan Allah! Ey ölüleri diriltecek olan ve varis olan Allah! Ey efendilerin efendisi ya Allah! Ey dualara icabet eden ya Allah! Ey dereceleri yükselten Ya Allah! Ey iyiliklerin sahibi Ya Allah! Ey bereketleri artıran Ya Allah! Ey günahları affeden Ya Allah! Ey istekleri veren Ya Allah! Ey sesleri duyan Ya Allah! Ey belaları kaldıran Ya Allah! Ey sırları ve gizlilikleri bilen Ya Allah! ''Seni tesbih ederim ey kendisinden başka ilah olmayan Allah! Allah'ım! Bizi dünya ve ahiretin afetlerinden koru! Ey merhametlilerin hayırlısı ya Allah! Ey koruyanların hayırlısı ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahman! Ya, Rahman. ya Rahim! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya Aziz! Ya Aziz, Ya Aziz! Ey dilediğine bela veren! Ey büyük lütuf sahibi! Ey gökleri, yeri, her şeyi tutan ve uyumayan, yok olmayan, devamlı var olan! Ey diri olan, ölmeyecek olan! Ey mağlub edilemeyen mülk sahibi! Ey yokluktan uzak, baki olan! Ey anlatılması güç olan Yüce Rab! Ey şüphe götürmez derecede gören, Ey unutması olmayan her şeye galip gelen, Ey beyt-i haramın, Kâbe'nin Rabbi ya Allah, Ey mescid-i haramın Rabbi ya Allah, Ey aydınlığın ve karanlığın Rabbi ya Allah, Ey iyi dilek ve selamın Rabbi ya Allah, Ey zıddı olmaksızın bir olan ya Allah, Ey aybı olmayan, kimseye muhtaç olmayan ya Allah, Ey keyfiyeti bilinmeyen tek olan Ya Allah! Ey benzeri olmamakla vasıflanan Ya Allah! Ey yardımcısı bulunmayan Rab Ya Allah! Ey fakirlik görmemiş zengin Ya Allah! Ey denge olmayan melik Ya Allah! Ey benzeri olmaksızın var olan Ya Allah! Ey kendisinden başka ilah olmayan Ya Allah! Seni tesbih ederim, ben kendime zulmettim. Seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. İsmin çok mübarek, şanın çok yücedir. Senden başka ilah yoktur. De ki Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, Allah'tan başka ilah yoktur. O doğurmamıştır, Allah'tan başka ilah yoktur. O doğmamıştır, Allah'tan başka ilah yoktur. Ona denk hiç kimse yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Habibullah, Allah'ın sevgili kuludur. Allah'tan başka ilah yoktur. Adem aleyhisselam, Allah'ın arındırdığı kuldur. Allah'tan başka ilah yoktur. Nuh aleyhisselam, Neciyullah, Allah'ın kurtardığı kişidir. Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim Halilullah aleyhisselam Allah'ın dostudur. Allah'tan başka ilah yoktur. Musa Kelimullah aleyhisselam Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişidir. Allah'tan başka ilah yoktur. İsa aleyhisselam ruhullah Allah'ın ruhundan üfürerek yarattığı kişidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamde ona aittir. O her şeye kadirdir.